Yumuşak muamele etmesi, ahmakların ahmaklığını görüp kendini beğenmemesi. Şimdi şurada uzun oluyor. Hakkın rızasına talip olan alime bilmediğini öylemesi, Ondan bilmediği şirketi soru öyle Ayıp. Yapmasın ayıp ve güler. Bildiğini öğretmesi. Bildiğin zaman bu sende kalmasın, öğret. O da başka sever. Öyle bir dev bir cemiyette bir, bir ilmiyenleşme oluyor. İçe gider yerine akıl bilim dedi. Zaten milletlerin büyüklüğü, topraklarının genişliği ya da topunun olmasına bağlı değil. Milletin büyüklüğü, iş dünyalarının, edebiyatının, gelmişçe şiirinin işte şeyin büyüklüğüne bağlı. Amerika bence çok küçüktür, tank toplama yani gider. Bir ay Amerika aşkı çekme, Amerika çeker. Bir ay, bir ay dünya Amerika aşkı etkisi Amerika çeker. O kocuğun donanmalar falan kaybolu gider. Ama ilmi, ilfane büyük olan milletler tabi de, de yaşarlar. Dayanıklılık. Bilmeyetten tam, tam, tam, tam yıkılmaz. Bilmeyetten tam toplağın, yıkılmaz. ve adetlerini, ilmini kaybettiği zaman. İlmini, edebiyatın muzikesini kaybettiği zaman çeker. Başka sana hakim olurlar. Tam toplağını geri, geri geçir. Ama, ülkeye Bir Bilgini öğretmeye, e, sizlere yumuşak muameye etmesi. Onun anlayacağı kadar, Aynı mevzuyu anne için arkadaş. En küçük kızı olsam ben Allah baba demiştim, Allah baba. Günah ama öyle öğrendi Allah'a. Allah baba, Allah, Allah baba. Büyüyünce onu öyle olmadığını anlattı. Ama başta Allah ona öyle anlatmak lazımdı Allah. Allah nerede baba? Nerede baba? Ha, şimdi. Allah bak nereden de senin babası, Allah'a da babası. Diğer de anlattı. Öyle anladı. Şimdi abdestin ne maksadıdır? Ama öyle anlam edebildiğimiz başka an anlamca bir kötü neymiş şey. Sen görürsün o dele mi kötü. Madde ister. Delik ister. Muhammedyesiye ahmakların ahmaklarını görüp kendini beğenmesi. Kendi devasını görüp apaktır zavallıdır. Ona ala ala gider, daha geçer. Bir de şirkin bir şeyidir. <gülüyor> Anlayışı kıt. Kişileri horlamaması ki. Adam cahildi, Anlay anlayamıyor, ne dediğini bilmiyor. O zaman onu hor görme, anlayacağı kadar anla. O kadar anla. Başkasın, bak onun için yeter, çok bile E Ey alimler, devce, sizi de onlar gibileriz, değil mi? O büyük alimler de zamanda çocuk, küçükte, cahillerde, ama etraftan göre göre. Okuyor, okuyor, bir şey, anlıkla ilim sahibi oldu. Ama biz onun gibiydik. Ee, şimdi yazarlar gidince bazen merah taşlarında yazar, ey yolcu, ben de siz gibiydim, siz de ben gibi olacaksınız. Yazar. Bu zekayı, bu anlayışı size Allah ihsan etti. akıl erdi çünkü artık. Bu da Allah'ın... İhsanıdır bize. Allah'ı mühidler, mühidler dinden dönenler. Sözlerinden, müşriklerin şirkinden, nakısların noksanından. Şimdi Allah'ı mühidlerin sözlerinden, dinden ne sözlerinden, müşriklerin şirkinden, müşrik yine e, e, Allah'a iman etmeyenler olan şirk koşanlarından, nakısların, yani negatif fikirli olanlardan, benzeticilerin benzeşinden, sana putları Allah diye kabul ettirmek isteyenlerin basit misal, düşünenlerin yanlış anlamalarından, yanlış bir fikre katılabilirsin, vehme katılanların, bütün şüpheler kapılarından, korkular kapılardan türlü tayyülerinden tenzil edi, tenzih eder. Allah'ta bunlar yoktur diye tenzih eder. Allah, Allah, Allah, Allah bunlara muhabbes diyoruz ya. Bu, bu gibi sıfatlar Allah'ta yoktur diyoruz ya. Onu, onu anlatıyoruz. anlatırız. Yani Buna Allah'ta bu şeyler, Allah, Allah'ınlar da yoktur. İlahi ve Rabbani olan mesnevi Dikâbı'nın e e mesnevimiz şimdi aşağı Kur'an değil ama her satırı Kur'an kokar. Hadis kokar. Eğer tam anlayabilirsek her satırı Kur'an kokar. Hadis kokar. Hazreti Mevlani'de, peygamber de midir kitabı vardır derler. Hiçbir birliği hakkında böyle bir söz söylenemiştir. E, Alimenin en tepesinden bulan e, Muntin Ali Hazretleri hakkında dair böyle bir şey söylenemiştir. E, kitabı vardır ama peygamber değildir derler. Mezhebi her satırı Kur'an kokar e, ve Hazreti Peygamber sözleri kadar sünnetler kokar. Nazım ve terkibine Kumaşından dolayı hanbim hanbim hamdim ya hamd, hamd ve tarzimim saygım Allah'a mahsusdur. Allah buna bana nasip etti. Yazdım nazım oldu. Şiir otan yazdım. Zaten mesleği biliyorsun bir şiir tarzıdır. Sekiz 8'lik mi? 8'lik mi? değil mi? Böyle şiir. 8 8 bir şeydir. Nazım şeklidir. Ee, Muafak olmasam beni Allah bundan nasip etti ben Allah hamide ederim diyor bakın. Şükür ya evvel demiş, yazmış nesine Allah hamidir. Yani, Taasim saygı gösteriyorlar. Allah amacıyor. O Rabbi Celil o büyük Allah'ım benzersiz Allah'ım. Tevfik ve taftiz sahibidir. Taftiz e, mükafatlandıran inşallah bu ee. birini ötekinden üstü tutma takdir etmek Allah o Rabbi celiğini ve tadir sahibidir Allah her şey birbirine farklı gördüler lütuf ve Kerem ve bütün nimetler O'nundur. Eyvallah. Tabi öyle. Özellikle nur ilahiyi Allah'ın nurunu o, oraya, nefesleri söndürmek isteyenlerin inadına söner mi o ilahi? Senin pis nefesine söner mi? Arif kulağına muvaffakiyet veren insanlarda bulunan kudret ve iman Başlayan odur. Kafirler cepheseler, inade etseler, inkarda bulumsalar da Allah yine nurunu tamamlayacaktır. Allah başladığı işi yerde bırakmaz. Bizler gibi Allah işini tamamlar. Kur'an'ı biz indirdik. Yine şüphesiz biz kuruluruz ayeti kerimede, işte Allah bu da biz diyor. Ee, Tabii Kur'an'dan, Kur'an'dan beri ne iner? Dinimiz iner. Onda katarsın işlesin, yazmıyor ama katarsın. Bunu akıllı insanlar katar, akılsızlar katmasın. Bu Kur'an'dan beri din değildir. Biz koruduk. Yani demek ki Allah, Suceli Hazretleri dinimizi koruduğu gibi ama e, Kur'an'ı kuru değil ve dilimizi de çünkü, dilimizi biz anlatan, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı işledikten sonra onu her kim değiştirirse, günahı kendi boynuna. Allah şüphesiz ki her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus Burada önsüz bitiyor. Şimdi mezhebi şeyle başlıyoruz. Ey Hakk'ın ziyası olan tizametli meslevi yazan odur, kalemi alan odur. Gece gündüz demeden devenin sırtında, atın sırtında, hamamlarda şurada burada, ne reddilse peşinden gitmiş, o ne bilse yazmış, akşamda bir de onu okumuş. Beğenmediyse sil bunu yeni baştan edelim. Bizim sevgimizi indirmek için mesviye. O yüzden müşriklerimiz bizim bize divan okutmazdı. Mitad para zevti bana bana divan ne okutmada? Sahte indi etmedi. E benim mesvi de vardı. Mesvi bizler için, divan hastalar için, hasto hastalar için. Bize mesvi de çok çok fazla geliyor. Mesnevi'nin üçüncü defterini getir ki bir şeyi üç defa yapmak sünnettir. Allah'ın alan hatı ama Sünnet Peygamber Efendimiz'in emir, yasak, neyi bu, reddettikleri, bir de takrir ettikleri yazdırtık da söyledik. Yani yapırken görüp de men etmedikleri hareketlerdir. Yani Peygamber Efendimiz ne yaptıysa sünnettir. Ne o da sünnettir. O yapmadıysa sen, sen, sen de yapma, O yaptı sen de yap. O söylediysen sen söyle. Bu söyleyebileceğin kadar söyle, kadar söyle. Bu hareketlerden daima icra buyurduklarından, yaptıklarından sünneti müekkeze. Yani daimi yaptıklarından ne sünneti müekkeze. Mesela sünnet namazlarını Kılmamız. Yani, yapıyor sabah, öğle, akşam ikine var akşam namazı kılmıyor. Ama bir de zaman zaman yapıp da bazen yapmadıkları. Ama yapmadıklarında bir meşhur sebebi var. Canı, e, e, e, canı çekmek istemediğin değil. Meşhur sebebi var. İkinci namazı sünneti, sünneti, yastı namazı sünneti kılmayabilir. Ama keyfinden bu sana hak verildi. Kılmamak değil. Bir edep. Bir edep yahu. E, sünneti kılacaksın. Zamanla bu zamanla seni kılmayabilirsin sana demiş ama kılabileceksen Hı. kılacaksın. Yok. sünnet akşam vakti yaklaşıyor. Sünneti zaten biraz akşam vakti meklub bir saat vardır. O saate yetiştiremezsen falan gibi de sünneti umayabilirsin. Bunun gibi sabah, öyle akşam namazların sünnetleri, buna da sünneti gayri müekeke, yani e, şeyler vardı. Arası yaptıktan sünnetik sünneti gayri müekeke tabir ve yastı namazlarının sünnetleri gibi. Sünnet bir de usul ve adet manasına gelir bir şey yapmak, hayırlı bir şeydir. Bu yapmak bu sünnettir gibi e, Hz Peygamber efendim kurul etmesi bile onun yaptıklarını manaca uygundur. O da olur. Bir kimseye güzel bir usul koyacak olursa onun sevabı kendisine ait olduğu gibi mesela bu, bu sünnette de yok. Hazreti Peygamber sünnette yok. Burada anladığımız göre. Onunla amel edenlerin sevabından da hissedar olur. Şuraya getirdin, çok güzel bir adet koyduk. Değil mi? Bu faydalıysa, bu da sünnet yerine geçiyor Şamir. Hissedar. Tadisi şerifte de bu manada. <Gülüyor> ee, Ebu Musa el-Eş'ari ile arkadaşları Yemin'den Mediniye, oradan da hayver kazasına Medine'nin kuzeyinde Hayber diye bir şehir, büyük bir şehir kazası. Hz. Peygamber onlardan fede gidiyor. Ve bu dediğimiz zatlarda Hz. Peygamber görme için Medine'ye geliyorlar. Medine'nin de bulunca, Hayber'de oldu. Öyle oluyorlar. Hayber'e gidiyorlar. Gitmiş olan Resulü'nün Resulü'nün huzuruna girdikleri vakit rast geldikleri ashab ile ...müsafaha ediyorlardı. Şenler şibirini salıyorlardı. Bizim için el öptemiz gibi. El el sıkışıyorlar. Bu demek ki o zaman kadar Arabistan'da, ...Mekke'de yok. Bundan dolayı... Ali Aleyhis, ...Aleyhi Vesilat Efendimiz... ...Yemen'den size bir sünneti... ...hasene vaaz ettiler, hasene, hayırlı sünnet. Bunu Peygamber Efendimiz yapmamıştı ama... Yapanın yapılanı görmüş, evet demiş, hayırlı sünnet devrimi şu. Hazreti Mevlana da diyor ki, ey Hüsamettin, mezhevinin iki defteri tamam oldu. Şimdi üçüncüsüne başlayalım ki bir şeyi üç defa yapmak sünnetin senliye cümlesindir, hayırlı sünnet mesabesindir, onun gibidir diyerekten. Şey, yani burası üçüncü dildin başlangıcı. Esrar-ı ilahiye, hazinesine aç. Ne var esrar bakmış Şimdi daha evvel de bir şeydi, onu dönüldü. Allah'ın ilmini talep etmekte. Bizim için Allah'ın ilmini de Allah'ta talep edeceksin. Karak bana ilminin kısmını da ben Ver bana. Veri yani, verme, başa ver. Tabi edin. Herkese verilmesin. İhtimal ki Cenab-ı Peri'nin 3. yüzyılda başlayalım teklifine Çelebi Hazretleri rahatsız olduğundan bahis ile özür dilemişti ki bundan sonraki bir o ihtimali kuvvetlendirmektedir. Senin kuvvetin hararetten, hareket eden damarlarında değil, Allah'ın kuvvetinden hararetten var. Sende öyle bir kuvvet var ki, bu damarlarında akan kanın sana verdiği canlıktan değil. Senin canın Allah sana Öyle, öyle kuvvet verir ki hani ben yere gidiyorsam <gülüyor> sen de benim peşimdinsin. Gölge gibi nedir diyorsan bitmeden, bıkmadan, usanmadan kaydediyorsun bi de beğenmiyorum ben sil baştan yeri yapıyorsun bunu herkes dayanamaz çok ya yıllar yılı birazcık birkaç senem 15-20 senede o zaman da kolaydi güneş kandilinin parlaklığı fitil pamuktan yağdan değildir güneş ayden değil fitil yani lambadan falan değildir o nuranet Allah'ın İshat, nihsan etmiş olduğu ziyadan'dır. Allah güneşi, güneş yaratmış ama dünyaya da on nefret etmiş ama güneşle dünyanın emrini aşağı, o, o, güneşin verdiği hararetler, eşekten faydalanamıyoruz. Allah onumuza rahmet etmiş. Bu Pelak Kubbesi'nin, kainatın, kıyam ve ayakta kalması ve devamı bir dilekten, bir ipten değildir. Dilekten, bir bağlam, bir dünya ona bağlamış değilsin sen. Evet, de kainatı ona bağlamış değilsin. Yani neden Cibril'in, Cibril'in, Cibril'in kuvveti mahbahta, yani mutfakta pişen yemekli de değildir. Hz. Cebrail'in kuvveti, melekler yemek, işmez o da çok yemek yiyor, tatlı, tuzlu, balık, balık, balık yiyor da, Kuvvetini değil. Belki yaratan ve kullarını seven hakkın kuvvetinde, yakınında, kuvvet ya kudetinde idi. Hazreti Allah'a en yakın meleklerdendir. Onun kuvveti de Allah'a olan yakınlarından geliyor. Tek bir sureye tek bir Demek ki te Tevrat'ta da var. Teklal Suresi'nde Cebrail Aleyhisselam şu ayetlere talip ediyor. Şimdi Hz. Cebrail'i Allah talip ediyor. Kuvvet saygıdır. Cebrail Kuvvet saygıdır. Arş'ın maliki olan Allah. Şimdi Kuran'a çıkan bana ben de daha evvelki bahselerden aldığım şeyleri söyleyeceğim. Büyük kubbe dokuz kat, dokuzuncu katın altı arş, dünya arş, şey, aslında arş insan adlıdır bir yerden, insanın en, en tepesi yani düşünebildiği şeyin sonu arş dedi insan Ama o, o bizim, bize göre arş ama arş dediğimiz yer dokuzuncu katı ki makam orası, gökte neresi almış şimdi, şurası, burası ne gibi namet neresi ise. Ee, aşı maliki olan Allah, Allah'ın indiğinde onun yanında yüksek mertebesi vardır. Hazreti Cevbel'in Allah yanında büyük bir yeri var. Mertebesi var. Bir meleklerden Allah'a yakın olan, karip, e, en yakın olan meleklerden birisi. Dört tane ana melek var. Onun daha, daha bir melek de var ama Cevbel çok yakın ona. Melekler arasında kendisine itaat olmandı. Diğer birçok melek var. Bu melekler Hazreti Cebrail'e e, e, e, e, itaat ediyorlar. Vahiy hüsusunda emindir. Hazreti Cebrail Allah'tan alıyor vahiy getirir. Hazreti Peygamber'e verir. Bunlar ne emindir. Bu ayet nazil, olunca Resul-i Ekrem Efendimiz Cevâle kuvvetinden sorulmuş duymuş. Ya Cevâle, yani senin gücün ne, kuvvetin ne? Bu kadar şey yapıyorsun dedi. Demiş ki, Lut kavminin, hani şu Lut'un ad albarisi, Semud. Lut kavminin diyarını yerinden koparttı. Hocam zor atlayı. Avucun içine kaldırı ve semaya kadar kaldırdım, sonra da başa şeye bıraktım. Cevabını vermiştir. Hazreti Celbeyin maddi kuvveti bu. Ona kaldırım diye de İşte güneşin ziyasını fitirden ve yağdan, gök yüzünün gök güzünün doğmasında. İpten ve dilekten, gökyüzü beraber değil, güneşler, aylar, dünya, ömür, yıldızlar, boşluktan kesiyorlar aşağıya. Niye düşmüyorlar aşağıya? Yer yok, yer aynı. Aşağı yok, yukarı yok. Acaba bir şey. Dilekten Cevran'ın kuvvetinin de matbahta pişen yemeklerden olmadı. yani Cevran'ın maddi bir şey yemediğini, ancak Hakk'ın havlu ve kudretinden, Hakk'ın gücünden, kuvvetinden ileri geldiği gibi Ey Hüsametin, senin kuvvetin de damarlarından ve kandan değil kuvveti ilah edendir. Sen de bu patta fişe yemeklerden güç koyduğun aldırsın. <gülüyor> senin de sana o, o kuvveti veren de Allah'tır, manasında. Şurada havlu'nun ne şey var, onda tam manasının şey güveni, evvelinde burada. Aslında şu habire, habire. Buradaki mana güç ve kuvvet. Demek ki daha başka manaya varmış ki. Bu şekilde mi Bu feria kubesiyle bir ve devam direkt değil edildi. Buraya geldik mi? Bu senin kuvvetin de hayatin damar Allah'ın kuvvetinde has olur. Güneş kandilinin parlaklığı, güneşin parlaklığı, fitilden, pamuktan, yağdan değildir. O, nureniyet. nuraniyet. Nuraniyet Allah'ın ihsan etmiş olduğu ziyadandır. Güneş Allah'a bir enerji verip bitmeyen, tükenmeyen, yağmışça daha çok kuvvetli kazanan bir enerji <gülüyor> Bu felak kubbesine kıyam ve devamı direkten ve ipten değildir. Cebriyum kuvveti matbataya bir şey üretir. Yani ona geçtik ya. Hı. İşte güneşin ziyasının fitilden veya da ya gök durmasının ipten ve direkten cenab kuvvetinde mahbahta pişen yemekten olmadı ancak Hakk'ın havlu ve kudretinden ileri geldiği gibi ey Hüsametin senin kuvvetinde damardan ve kandan değil kuvveti ilahiyedendir Allah kuvvetinde sana Allah kuvveti vermiş. bu nesiyi yazmaya Allah sana güç ve kuvvet vermiş. Bunun gibi Hakk'ın ebtal olan zevatın ebtal yani şöyle, Üçleri yediler falan var ya. Kırklar, yüzler, binler, o binler. Bunlar kıtlar. Bunun gibi Hakkın Efteli olan Zevat'ın kudretini de yemekten ve tabahtan değil ancak Hak'tan. Tarihatta Allah bir kişiye her asırda 17. yüzyılda bir kişiyi kainat idaresine verir. Buna Gauss denir. Gauss. Gauss'un yanında iki tane galimisli var. Buna nakip, nakip, sol nakip, sağ nakip. Gauss en başdadır. Gauss yapacaktiği zaman, Gaussu aldanmamalıydı çünkü aprikali dediğinden her asırda bir Gauss gelmiştir. Sol nakip kavsun yerine geçer. Sağ nakip soğuğun yerine geçer. Sağ nakimde yerini aşağıdan yedilerden birisi geçir. Şimdi bu yapkal yediklerimiz kimisi kıtlardan bahsediyor. Yedilerden ahiyarlar vardır. Var onu vardır. Yani Birisi de neyse o değil de, yedilerden biri geçer. Yedilerden boş kalan yeri 40 biri tamamlar, 40lerden boş kalan yeri 300lerden biri tamamlar, 300lerden kalan bir, binlerden bir, binlerden bir, boş kalan yerlerde halktan bunun ilahi müstehbab olması da şart değil. Çok çalışkan, ilmi bilen iki yani yüksek insanlardan bunu <gülüyor> zaten bir Müslüman yapar olabilir. De birisi gelir. Kânepe insan bu. Şu burada bize azet aptal ya yani aptal aptal değil aptal Allah'ın sevgi de hani bir o o o olan zevatın kudeti de yemekten ve tabaktan değil ancak aptal bir o onlar da nerede zavallı böyle e töversi, zavallı töversiz zavallı ne sahip değil Sıf, naif. kimselerdir püfdesi oturdu oturdu oturdu bir ki insan kimselerdir Allah'ın üzeri yapıyor. İmam Ahmed bin Hambel, hani bu şey mezhebinin kurucusu Hambel Hambel Hambel mezhebinin kurucusu. İmam Hambel e, Hambel gün İmam Ahmed mesela ibadetin radya andan ama onu geçti mi o zaman kadar ya geçiş mü zana? andı ya Bak teslimatı. Ha, ha, ha, ya hamd çok da. Ne? Hamiley sekiz sekiz yüzlerde falan diye Evet, evet. öyle. Yani, yani, Peygamber gören Peygamber'e yani, göre. Şeyden mı? sonra değil mi? Şah, Hazreti Şafii'den sonra değil mi? Ben? Şafii'den sonra değil mi? Ben? Hazreti Şafii'den sonra. Haşa evet. ee, Şafii, imam Hazem onlar kala. En son. Neyse artık onu teyit ederiz. Onun sual koyalım da. Rival, evet, rival, ey, ey, ey diyor ki, diyor ki yani bu kitabın her dediği de tarihi tarih şeylere pek iddia etmeyin. Siz de ayrıca başka kitaplardan onların takip edin. Tarihler yanlış olabiliyor. Yamaatlar yanlış oluyor. Bir hatta kendisinin yanlışından babam Ama Allah Allah münasebetlerde bir şey yok. İmam-ı Ahmet bin Hanber'e İbadet bin Şehir Radyal anında onu ki Cesur Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuş buyurmuşladı Bu ümmette eptal olanlar o, o,